E, hafta içi siz dikkatinizi çekti mi Ömer abi, plastik konusunda özellikle İngiltere'den yaptığımız e, ithalat? Evet. Çok ilginç gelmedi mi size de? Ben isterseniz size bir rakamları vereyim. E, yani medyaya yansıyan haberlerden ve Guardian'da birkaç gün üstü çıkan haberlerden anladığımız kadarıyla Çin'in ve bir takım başka ülkelerin plastik konusundaki, geri dönüşüm konusundaki sıkı uygulamaları nedeniyle İngiltere'nin üretilen plastiğine talip birkaç ülkeden bir tanesi de Türkiye. Rakamlara baktığımızda 2018'in ki yani bu ihracat firmalarının çok güvenilirli lir rakamlara sahip olmadığı da söylenmekle beraber haberlerin detaylarında. Ee, Çevre Ajansı'na bildirilen rakamlara göre 2018'in ilk 3 ayında İngiltere, Türkiye'ye gemiyle 27.034 ton plastik çöp göndermiş. Hı. Geçen yılın aynı döneminde ise bu rakam 12.022 tonmuş. Ee, bitmiyor onda tabii. 2 katından fazla. Yani. Katından fazla. <gülüyor> 2016'da ise 31 milyon ton Çöp toplamışlar e, Türkiye'deki geri dönüşüm şirketleri ve bunun sadece %9.8'i geri dönüşüme gönderilmiş. Bu da şunu gösteriyor aslında e, OECD verilerine göre. Türkiye plastik atıkları geri dönüştürme konusunda en başarısız ilk 20 ülkeden biri. Hal böyleyken tonlarca ama tonlarca plastik çöp ithal edince... Sonuçlar e, korkunç olabiliyor. E, tabii ki bununla bağlantılı değil ama mantık olarak bununla bağlayabiliriz yani bakış açımız olarak. E, yine geçtiğimiz birkaç gün içinde e, açıklanan bir araştırmaya göre Türkiye'de üretilen tüm sofra tuzlarında mikro düzeyli plastik varmış Ömer abi. Evet. Yani plastik yiyoruz yetmiyor ithal ediyoruz. Yeşil Gazete'den Ayşe Bereket'in haberiydi. E, tuzların bulunmasıyla alakalı olarak ortaya çıkarılan haber ki büyük bir haber. Evet. Çok büyük bir olay. Ya o, <gülüyor> olay aslında dünya çapında ha, büyük bir olay. <gülüyor> yani İngiltere'de Guardian'ın e, özel e, araştırmasının sonucu çıkmış. Bu şey bir haber. Exclusive dedikleri özel haber yani. <gülüyor> Ve Sandra Label imzasını taşıyor. E, plastiklerin yeniden dönüştürülmesi endüstrisi de büyük bir yolsuzluk, çürüme e, ve sahtekarlık ortaya çıkarılmış. Evet. Çok büyük ve yani bu ihracat sistemi içinde yani dünya e, şu sırada e, bir Birleşik Krallık'ın Büyük Britanya'nın paketleme ambalaj atıklarını e, kapatmaya hazırlanıyor. Bu çok acayip şeyler oluyor. Arada okuyorum ve şey yapamıyorum. Yani ayrıntısına girecek zamanım olmuyor maalesef ama sonra da anlaşılıyor neler oldu. Mesela işte şeyleri gevşetmeye, kuralları gevşetme yolunda öneriler getiriliyor. Biz Brexit'ten çıkınca yani Avrupa Birliği'nden çıkar hı hı. çıkmaz bunlar yürürlüğe girmeli. Gevşek kurallar olmalı deniyordu. Şimdi çevre ajansı bir dizi müfettiş yollamış. Üç tane eski polis müfettişi ve bayağı mafyanın yani yeraltı dünyasının isimleri ve şirketleri varmış işin içinde ve sisteme sızmış durumdalar Britanya'da. Bu tabii bütün dünyayı ilgilendiriyor. Yani altı büyük plastik ihracatçısı atık ihracatçısının İngiltere'de şeyleri iptal edilmiş, ruhsatları iptal edilmiş. Yeni haber, evet. Son üç ay içinde. Bu şimdi bunu yeni öğreniyoruz çünkü Guardian çıkartmış ortaya. Bu e, EA dedikleri yani Environment, Environment Agency yani çevre ajansı bir şirkette durdurulanlarda 57 konteyner durdurulmuş, plastik e, şeyde İngiltere sınırlarında, sahillerinde durdurulmuş. Son 3 yıl içinde oluyor. Çünkü kontaminasyon ve atık tehlikesi. Ya atmıyor. denize atıyorlar mesela. Evet. Ondan sonra Veyahut da işte Türkiye'ye gönderiyorlar. Şimdi oraya geleceğim işte. Yani Hiçbir çok, rakamın da güvenli olmadığı söyleniyor muhtemelen. Bunların kat be kat üstünde tabii, rakamlar tabii. söz konusu. On binlerce plastik evet. atı, on binlerce ton yalan attık demişler. Yani şey yaptık, ihraç ettik falan deyip ...60 tabii ki İngiltere, Britanya'nın içinde var. Hmm. Yani recycling denilen işte o yeniden dönüştürülme şeyini denizlere ve ırmaklara ve denizlere boşaltıyorlar filan. Şimdi asıl tabii bir de bunun dünyayı ilgilendiren kısmı da 130 135 şey, bin tondan fazla plastiği e, ihraç ettik diyorlar. İhraç etmemişler mesela. Ne olduğu hmm. belli değil bunun ve e, şimdi senin de dediğin gibi işte yücehem yani Çin Ocakta durdurunca Britanya'dan gelen plastikleri onlar o zaman Malezya'ya göndermişler Vietnam'a ve Polonya'ya fakat Malezya ve Vietnam'da geçici yasaklar koymuşlar koydular evet. Yani. Türkiye de çok talepkar bize gönderin bize gönderin diye İşin öbür boyutu da ilginç. Pol Ora, oraya orayla ilgili görüşlerinizi de merak ediyorum. Yani mesela sofrada kullandığımız tuzların içinden plastik çıkması, plastik olması. <gülüyor> Türkiye'nin plastik dönüştürme konusunda dünyanın en kötü 20 ülkesinden biri olmasına karşın plastik ithal etmesi. Bunlar Evet, bunda... plastik de ithal ediyorlar. Harika yani. Şimdi Polonya'da çünkü artık şey koyacağım, kısıtlama koyacağım deyince ülke olarak yani giderek ...ülkeler buna karşı çıkmaya başlıyor... ...yüksek kontaminasyon olduğu için kirlenme... ...ve yani Guardian gazetesinin araştırmasında... ...diyor ki... ...Birleşik Krallık'tan gelen... Bu ...İngiltere'den gelen... ...plastik atıklarının... ...şeyi... ...Türkiye ve Hollanda'ya çok ilginç bir şey... ...neden bilmiyorum... İki ülke artmış... ...yani Türkiye'yi tahmin edebiliyoruz... ...denetim fazla sıkı olmayabilir diye... Hı hı. ...fakat Hollanda da öyleymiş... Ve yani çünkü bir hedefi varmış Britanya'nın. İki kadar yarısından fazlasını yok etmiş olmalı. Yani yeniden üretmiş olması gerekiyormuş. Kendi koydukları kurala göre. Ama bunu yapamayacaklarmış diyorlar. Yani birkaç hafta içinde bu hedef ulaşılamayacağı anlaşılacak deniyor. Ve işte senin dediğin rakamlar yani Türkiye'ye... İki katından fazla artmış. Bir sene içinde. ilk üç ay içinde. 2017'nin evet. ilk üç ay içinde 12.000'den 27.000'e çıkmış. yani Üç katına yakın neredeyse. İki buçuk katı artmış. E, Hollanda'da da öyle. 10.000 tondan ilk, bu yılın ilk altı ayında 10.000 tonken geçen aynı 2016'da e, mesela çok daha Düşükmüş falan böyle gidiyor ve acaba yani bu Türkiye'de büyüyen piyasanın aynı zamanda okyanuslara da artışın çok daha fazla olmasından korkuluyor diye de devam ediyor haber yani büyük bir felaketin ortasındayız ve Türkiye'de medyada pek rastlanmıyor pek rastlanmıyor. rastlanmıyor aynen öyle. Çok ürkütücü bir şey aslında. Çünkü şöyle bir e, durumu var, e, yani biz ne söylersek söyleyelim, şu bir gerçek ki bizi 3. Dünya ülkesi olarak görüyor Batı ve bu muameleyi yapıyor ve sonuçlar da bize aslında bunu gösteriyor. Yani, yani tam da değil yani Hollanda'yı da arttırmışlar. Ama çünkü. onların geri dönüşüm kapasitesi muhtemelen çok yüksek ve o plastiği tekrar kullanabildikleri için yapıyorlar. Hollanda çevre konusunda çünkü çok duyarlı bir ülke. Yani çok detaylarını bilmemekle hmm. evet, beraber bak, bak, bak ama haftaya öğrenirim ben onu. Ee, ama bizim yani böyle bir başarı durumumuz da yok geri dönüşümde. Ne yapıyoruz o çöpleri merak ediyorum işin açıkçası. Evet e, araştıran gazeteciler de yok. ...bunu merak edip mesela... ...araştırsalar yazabilenler <gülüyor> de yok. Evet, evet, böyle bir çok ciddi bir sorun var. Yani büyük bir yolsuzluktan bahsediyoruz. Avrupa'nın ve dünyanın en büyük... ...medeniyetlerinden... ...büyük demokrasilerinden biri. Birleşik Krallık. Evet. evet. Bizde bu çöp konusunda sürekli biliyorsunuz hemen abi bir şeyler çıkar. Asbestli gemiler gelir, zehirli atıklar gelir bir yerden çıkar. İşte ne bileyim çöp geliyormuş onu öğrendik İngiltere'den falan. Bu konularla ha, ilgili Hayvanlar da İskenderun'da bekliyormuş galiba, değil mi? Devam ediyor muymuş İndirilmeye yani. başlamışlar benim bildiğim kadarıyla. Öyle mi? Oldu. Onu evet. takip etmedim ben ama şeyde olmadı İzmir'de bekliyordu, değil mi? Ee, İzmir açıklarında bekliyordu. İzmir açıklarında da evet. son bekliyordu. Orada indirilmedi bin bir şey yani binlerce hayvandan evet, bahsediyoruz. Evet. Onlar şimdi Mersin'e yani İskenderun'a gönderilmiş. İskenderun. İndirilmiş mi bilmiyorum. Ama hiç bin hiç merak etmeyin. Sağlık Bakanlığı, Orman ve özür dilerim. Or Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bir açıklama yapılmış. Ee, halk ve hayvan sağlığı yönünde gerekli tetkikler yapılmış. Salgın ve bulaşıcı hastalıklar taşımadıkları tespit edilmiştir denilmiş Brezilya'dan gelen hayvan taşıyan gemiyle ilgili. Tersi İskenderun olsaydı ondan. bir açıklama olur muydu can? tespit Hı? edilmiş olsaydı mesela bir açıklama olur muydu? Olurdu sadece? herhalde. Olmaz mı? Şeffaf bir ülkede yaşıyor. Evet. Bence. Evet. Haklısınız. Oldukça şeffaf. Çok şeffaf. Ve ticaret o kadar da önemsiz bir şey değil insan sağlığının yanında. Önemli bir şey değil. Evet. evet. Değil değil. Yani insan sağlığı her zaman önde gelir. Evet. İklimin sağlığı da bu şeyden de pek bahsedilmiyor. Yani hem yeni bir 29 Ekim'de de ...yalnız üçüncü havalimanının açılışı değil... ...bir de Amerika Birleşik Devletleri'nde fevkalde önemli bir... ...dava görülecek. Yani... E, ...Trump engellemeye çalışıyor... ...durdurmak istiyor bu davayı. Ama 21 Amerikan çocuk ve genç... ...yetişkinin... E, yirmi, ...şeyini... Ee, yani bayağı... bizim geleceğimizi mahvediyorsunuz, bizim hiçbir suyumuz sorunumuz yok, iklimi yıkarak bütün gençliği yok ediyorsunuz. Bunu bunu dava ediyoruz ve durdurmasını istiyoruz dedikleri. Trump e, ertelemek istedi, olamadı ama tanıklıkları engellemeyi başardılar yüksek mahkemeden evet. çıkardıkları bir şeyle. James Hansen gibi ve Bill McKibben gibi. Oldukça önemli, tanıklıkları dünyada en önemli olabilecek insanları engellediler. Buna rağmen e, şimdi görülecek, bilmiyorum ne olacak dava ama e, 29 Ekim günü, pazartesi günü başlayacaklar. Bu bir çevre davası değil, sivil haklar meselesidir diyorlar. Hazır James e, Hansen demişken hemen bir parantez açayım Ömer abi. Onun bir açıklaması vardı geçen hafta. El Nino geri dönüyor diye. Hmm. E, hatırlarlar e, dinleyiciler El Nino diye büyük felaketlere neden olan bir fırtına vardı. Yok Kesin. El Nino bir, bir şey, okyanus olayı. Aslında, okyanus olayı da fırtınayla çok evet, meşhur oldu. Hatırlanması çok... açısından ben öyle dedim. Yine aynı oluşum oluyor. Yani yine aynı enerji toplanıyor. Tabii. Evet. E, Ve birkaç ay içinde de başlayacağını söylemiş. Evet e, yani James zaten bir, bir yıl e, yani bir ya da iki yıl e, El Nino oluyor. Sonra da La Lina La, hmm. La, La diye de küçük kız. Daha geçen buradaydı. Ya yani geçen sene değil ondan önceki sene. Evet bu, bu giderek yalnız e, tahribatı ve kuvveti Evet Kuzaycı esas önemli klan artıyor. bunları Bunların, o, evet, de aynen. De onu artıyor. Evet ona da bakalım yani. Fakat yani 11 yaşındaki falan çocuklar dava ediyorlar. Bir aynı şekilde de 15 yaşındaki bir kız çocuğunu sürekli takip etmeye çalışıyoruz. Greta Thunberg'e 15 yaşında bu sefer komşu ülkeye gidip orada da Finlandiya'da büyük bir kalabalık. Finlandiya için Helsinki'de yüksek bir kalabalık. bin kişi ana meydanında Helsinki'de iklim gösterisinde itab etti ve 100 milyon varin petrol tüketiyoruz. Her Allah'ın günü bunu değiştirecek bir siyaset yok. Yer yerin dibinde bıraktıracak bir siyaset de yok, kural yok. Gezegenimizi kurtarmak zorundayız. Onun için kuralına göre oyna diyorlar bize ama olmaz diyor. Kuralların değişmesi gerekiyor. Bugünden başlayarak her şeyin daha şu andan itibaren değişmesi gerekir diyor. Hala da Cumaları okula gitmiyormuş. Bazı arkadaşlarıyla beraber okul ne güzel. grevini. destekliyorum cumaları okula gidilmemesini. Gitmemesini pardon. Gidilmemesini ama böyle değil. bir amaçla. Ha, evet kesinlikle. Evet. Ha, yoksa gidin. <gülüyor> evet yani e, son olarak şeyi de söyledik demin ama bir kez daha tekrarlayalım. Uluslararası Kızıl Haç Komitesi Başkanı da iklim değişikliği önceden tahmin ettiğimizin çok daha ötesinde e, çatışmaları e, göç ve diğer çatışma faktörlerini hızlandırıyor bunu açıkça gördük diyor. Özellikle de Sahra altı Afrika denen yerde Somali'de başka yerlerde e, büyük bir şey sınırları ortadan kaldırıyor diyor. Yani göçebe yaşamla e, tarım yapanlar arasındaki topluluklar arasında da sınırlar kalkınca ne oluyor? Çatışmalar, Çatışma büyük çatışmalar olabilir. oluyor. Böyle bir Eskiden etrafımda şey çok olurdu Ömer abi, aman işte iklim değişikliği bizim hayatımızı nasıl olsa çıkaracak bu gezegen yani biz o sıkıntıları yaşamadan gideceğiz falan deyip diğer insanlar olurdu. Son zamanlarda özellikle son birkaç ayda Bu şekilde bu durumu ifade eden insanlarda bile bir panik başladığını seziyorum iklim değişimi ile ilgili. İnşallah Çok daha ciddiye alır işte. ve hayatlarına İnşallah. dokunur olduğunu gördüler sanırım. Ve ne ee, kadar fazla ekranlarda, gazetelerde, radyolarda bu olay görünür hale gel gel gelirse, o kadar da fazla insan ne olduğunu anlayabiliyor. Aslında hatırlar sence birkaç ay önce galiba konuşmuştu. Birkaç ay önce konuşmuştuk aslında. Türkiye'de de insanların %80'den fazlası iklim değişikliğine karşı evet. duyarlı. Yani dünyada bu konuyla ilgili çok fazla şey yok, e, tereddüt yok aslında insanlar arasında. Sadece yönetenlerin bu işi ciddiye almasını istemek evet. konusunda evet. Özellikle var. Özellikle de gençlerin ve çocukların çok önemli. Bugün zaten gençliğin geleceği konusunda bir konuşma, not çekmeye bir okula gidiyorum. E, şey de önemli... Bir de e, böceklerin yok oluşuna ilişkin korkunç bir rapor çıktı evet. Porto Rico'dan. Sular da inanılmaz Ama derecede. Ama böceklerdeki evet. düşüş ya, bilim insanlarının dudaklarını uçuklatmış yani. Porto Rico'da Üçte ikisi filan çok kısa bir süre içinde yok olmuş. Böceklerin gitmesi demek, başta kuşlar olmak üzere, bütün diğer ve insanların da arılar, polinasyon filan. Zaten galiba en büyük sıkıntı bu Birleşmiş Milletler raporlarından da benim anladığım kadarıyla tarımsal üretim nedeniyle oluşacak göçlerden, iş göçlerden yaşanacak gibi gözüküyor. Zaten raporlar Suriye'de ve Mısır'daki iç çatışmaların, temelinde yatan evet. nedenlerden birinin bu iklim değişikliği yüzünden göç etmek olduğunu gösteriyordu. Şimdi bu sıkıntı galiba daha da artacak. Evet. Yandı. Tabii evet. öylelerle beraber. Biz de okuz zaten. Peki gidelim. Gidelim. Gidelim. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.